Bismillahirrahmanirrahim Evet hadis dersine Devam ediyoruz Allah'a hamdeder. eder Resuluna salatı selam Eyleriz Hoşgeldiniz Boyunuz açıldı Tamam Şoförün açılmıştır zaten Evet babımız Komşuya eziyetin haram kılındığını Beyan babı Şimdi Geçen dersimizi şöyle hatırlayacak olursanız Allah kendisinden razı olsun. İmam Müslüm aleyhissalatü vesselamın hadislerini e, toparlayıp da bab başlıklarına dizerken ne yaptı? Önce Allah'ı sevme. Sonra Resulü sevme. Sonra kendi nefsinden de üstün kılma. Allah için sevme. Allah için buğz etme. Sonra kardeşini kendi nefsin için istediğini ne yapma? Onu da isteme. Şimdi ne oldu? Bab başlığımız geldi. Bu sefer bizden sonrakine. Alo. Aleyküm selam var Amitullah. Evet burada da komşuya eziyetin haram kılınmasını beyan babı. Ne oldu? Bak sıralama geliyor. Şimdi aslında alttan yukarı yukarıdan aşağı aldığımız zaman Herkese hakkını ne yapmak gerekiyor Bu noktada vermek gerekiyor Vermediğin zaman Hangisinde vermediysen ne yapıyor Sıkıntıya sebep oluyor Şimdi Allah'ı ve Resulü her şeyin üzerinde Sevme ve Neyle alakalı Tevhidden alakalı Ve imanın lezzetini Bütün damarlarında ne yapıyorsun Hissediyorsun Allah için sevme Allah için buğz etme neyle alakalı yine la ilahe illallah alakalı yine olmazsa olmazlardan bakın kendi nefsin için istediğini kardeş için isteme mümini kamil olma bu da imanın nedir doruklarından sonra şimdi geldik komşuya eziyet edip etmeme neyle alakalı yine imanla alakalı olan mesele bakın hadis şerifte Allah Resulü ve Vesselam komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete ne yapamaz? giremez. Evet. Şimdi burada komşuya eziyet eden kimsenin cezası doğrudan doğruya ne olarak söyleniyor? He? Cennete giremem mi? adam şirk işlememiş bakın. Laf getirip götürmemiş. Birçok meseleler var bu yönü Cenneti kokusunu duyanmaz. Komşusuna eziyet eden cennete ne yapamaz? Bela nasıl? Çok büyük. Öyleyse bizim de bu konuda ne yapmamız? Çok dikkat etmemiz gerekir. Şimdi gelin fıtri olarak el alın. Müslüman elinden ve dilinden emin olan kimse mi? Evet. Kime karşı? Müslümana karşı mı? Yoksa herkese karşı mı? Bak bunun içinde kim var? Komşu da var. Komşu da olmasına rağmen ne yapılıyor? Komşuya eziyet eden ne yapamaz? Cennete giremez. Demek ki kardeşlerim fıtri olan bu meselelerde insani yaşantılarda bizlerin komşuyla ilişkileri demek ki düzensiz olacak ki, bozulacak ki veya öyle veya böyle hep kendi nefsimizi düşünüp komşumuzu ihmal edeceğiz ki böyle bir bela geliyor yani bir ihtar varsa ihmal de nedir söz konusudur burada bakın ihtar var İhtar varsa ihmal muhakkak ne yapacak bir şekilde ya senden ya eşinden ya da ev halkından birinde muhakkak ne yapabilir oluşabilir öyleyse bizim kim olursa olsun komşu bizim elimizden dilimizden ne yapacak emin olacak emin olmazsa cezası da nedir yani cennetin kapısı senin yüzüne ne yapıyor kapanabiliyor yine cennete girmeme komşuya eziyet etmenin haram olduğunu bildirdiği halde onu helal sayanlara karşı da bu nedir bir etdiyedir hadi müslümanı anladık bakın birçok sohbette şu rivayeti duymuşsunuzdur sahabenin birisi geliyor bir komşusu ne yapıyor şikayet ediyor sebep ne Evi şurası Eskiden biliyorsunuz kanalizasyon çukurları Vardı şeyler yoktu Kanallar yoktu Hep çukurlar kazılır Orada doldu mu şey oldu mu Başka yer kazılırdı yani gider dediğimiz Ve daha sonra oradan Tarlalar için ne yapılır gübreler yapılırdı Komşu tutuyor O gider çukurunu Diğer komşunun tam duvarının dibine işiyor Oradan çıkan Sular pis kokular komşuyu ne yapıyor rahatsız ediyor ve hastalandırıyor. Ne yaptıysa baş edemiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a şikayet ettiğinde Allah Resulü diyor ki Vesselam, bakın mesele nasıl halloluyor. İnsanların diyor yoldan bolca geçtikleri bir zaman bütün eşyanı al yolun ortasına koy üzerine otur. Kim gelirse neden böyle yapıyorsun? Komşumun eziyetinden de diyor. Ve bir geçiyor diyor, iki geçiyor diyor üçüncü de komşu artık dayanamıyor, hemen ne olur komşu evine dön, derdin neyse ben bunu halledeceğimdir yeter ki sen beni insanlarda ne yapma, rezil etme komşusunun söz vermesi üzerine geri dönül ve hakikaten de o problem ne yapıyor, kalkıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam komşusuna eziyet eden cennete giremez diyor bu da nedir, demek ki fıtri hasletlerimizden ihmal edeceğimiz bir konu yok arkadaşlar. Yani ihmal ettiğiniz her noktada göçüyorsunuz. Cennet bütün müminlerin istediği bir şey değil. Hele cennette Allah'ın cemali. Peki bir hareketten dolayı cennetten mahrum olma ne demek? Öyleyse hepimiz ilişkilerini ne yapacak? Gözden geçirecek. Şimdi bir de Yahudilerden alalım. Yahudilerden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Yahudi komşusu çocuğu ne yapıyor? Rahatsızlanıyor. Ziyarete gidiyor mu? Gidiyor. Tek mi gidiyor? Yok. Değil. Çünkü kardeşinizi bu pislere bırakmayın diyor. Bu da tek gitmediğini gösteriyor. Komşu kim? Yahudi bir din düşmanı. Yani senin dinin düşmanı dört kitapta lanet denen birisi. Çocuğu rahatsızlanıyor ne yapıyor? ona geçmiş olsun'a gidiyor. Taziye'ye gidiyor. Bu da neymiş? Komşuluk hakkı. Yani bu benim komşum. Ben buna gitmem. Bu Yahudi deme hakkını ne yapıyor? Bırakıyor. Demek ki komşu kim olursa olsun komşuluk ilişkilerini iyi yaptığımızda ölüm döşeğindeki bir insanın bile hidayetini Allah size ne yapabilir? vesile akılabilir. Onu da bırakın. Komşuyla ilişkileriniz ne kadar iyi ise bu sefer senin yolculuğun olacak bir şey olacak yani muhakkak evi terk edip ve yalnız kaldığın hasta oldun güvenebileceğin nedir yine komşudur. Hatta atalar ne diyor komşu komşunun külüne muhtaçtır diyor veya ev alacağını komşu al demişlerdir yani bir insan biriktirir biriktirir dışından tırnağından bir ev alır ama komşusuna dikkat etmez adama ne olur? Zehir olur. Mesela sizin oradaki o Fatih geldi geçen günü. sanatoryuma taşınacağız. Niye dedim? Ya dedi işte bizim orada kanalizasyon yok. İşte aynı bu çukur meselesinde. Babam bir de çukur eştirilecekti. Teyzem geldi dedi. Akraba da yabancı değil. Ta jandarmaya şikayet etmiş. Niye? Çukur kazılacak. İstemiyor rezil etti bizi de, biz de kiraya vereceğizdi sanatörüma gidiyor yani evi var ama komşusu iyi birisi değil komşusunun yüzünden insanlar kendi evini bırakıp kiraya gidiyorlar düşünebiliyor musunuz evet ama hakikaten şu rivayetleri bu insanlar bilse bunlar yapar mı He? yapar yapar şartlar oluştuğunda yapar insan mesela Allah azze ve celle Allah'a iman ediyorsanız bunu yapmayın demiyor bak. Allah'a ne diyor arkadan? Ahirete diyor iman. Ahirete hemen bir ne yapıyor? Hatırlatıyor. Az bir durasın diye şöyle bir düşünesin diye. Yoksa hep iman ettiğimizi söylemiyoruz mu? Ama hesabı da hemen ne yapıyor? Hatırlatıyor. Yapar insan o. Hele kızdığında. Evet geçiyoruz. Komşusuna misafirine, ikrama teşvik hayır konuşmak e, hayrın dışında sukut etmek ve bütün bunların imandan oluşum. 74 ne olur rivayet e, Ebu Kureyre'den Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki her kim Allah'a ve son güne iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun her kim Allah'a ve son güne iman ediyorsa komşusuna veya misafirine ikram etsin evet hadis şerifimiz bu hemen hemen bütün hadis kitaplarında bu gelen bir divayet ee, Allah Resulü diyor ki ve vesselam Cibril diyor bana o kadar çok geldi gitti ki diyor komşuyu diyor tavsiye etti ki neredeyse ben komşunun komşuya mirasçı kalacağını zannettim diyor. Yani o kadar geldi gitti ki komşunun komşuya mirasçı kalacağını zannettim diyor. Şimdi birincisi Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun. Şimdi burada İyi bir Müslüman olmanın şartlarından birisi nasihatları ne yapma? Tutmadır kardeşler. İyi bir nasihat. Şimdi dil. Hepimizde yok mu? Var. E bu fıtri bir ihtiyacımız değil mi? Fıtri. Muhakkak ya bir kızgınlığımızı, ya bir iyi dileklerimizi, ya bir teşekkürümüzü veyahut da yani bir hayrı Veyahut bir kızgınlığımızı Veyahut iyiliği emretme Kötülükten nehyetme Veyahut bir kıraatı Yani muhakkak kadın olsun erkek olsun Çocuk olsun kullandığı nedir Bir araçtır Şimdi burada Konuşma sus demiyor Dilini tut da ne yapmıyor Yine demiyor Konuş ama ne yap Konuştuğun şey başına Bela ne yapmasın Olmaz Ya hayır olsun ya da hayır konuşamayacaksan sus diyor. Mesela İbn-i Mace'nin kitab Zühd'de geliyor. Ee, Bukhar'ın Kitab-ı Edep'te bir rivayet var. Sahabe bir arkadaşını çağırıyor. Bak diyor ben senin diyor falan kapılara çok gidip geldiğini görüyorum diyor. Ve buralarda çok konuştuğunu görüyorum diyor. Yani ona gidiyor ona gidiyor ona gidiyor ona gidiyor, ona gidiyor. sürekli boş konuşuyor. Vallahi diyor ben Allah Resulü'nden öyle bir söz işittim ki o günden beri diyor ağzıma kilit oldum diyor. Nedir diyor? Kişi diyor lanet dayın hiç önemsemeden bir söz söyler. Bu Allah'ın çok gadabına gider. Ve Allah onu dünyadaki ömrü tamamlanana kadar kazaplan bekler ve onunla karşılaştığında ona gadab eder diyor. Yer ve gök durduğu müddetçe Cehennem derekelerinden birine düşmeye Devam ederdir Ve kişi diyor lanet Öyle bir söz söyler ki O Allah'ın çok hoşuna gider O kulağın karşılaşana kadar sevinçten bekler Ve ona birçok mükafat verir Vallahi bu sözden sonra Ben diyor Artık her kapıya gitmekten Kendimi ne yaptım koydum Sense dikkat etmiyorsun diyor Demek ki insan Lanet konuşursa dikkat etmeden konuşursa bu dikkat etmeden konuşması onun ya cenneti ya da cehennem olabilir. Öyleyse kendini sukut etmeye alıştıran bir insan ne yapar? Konuşurken çok dikkat eder artık. Çok dikkat eder. Burada da sadece Allah hatırlatılmıyor. Allah'a ve son günü o hesap gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da ne yapsın? Sussun. Şimdi düşünün bir kızgınlık anını düşünün. Ne yapıyor? Orayı ne yap? Terk et. Emozu çek. Ayaktaysan otur. Oturuyorsan yat ya da kalk. Abdest al. Suyun ateşi söndürdüğü gibi o da ne yapar? Söndürür. Yani sırf seni ha ne yapıyor? Hayra teşvik ediyor. Halbuki gadab, kızgınlık haram olan bir şey mi? Değil. Ama frenlenmesi gereken bir şey normal halde bir insanın söylemediği bir sözü gadap halinde nedir? Söylediğini görürsün. İşte senin ağzından o anda da ne yapmayacak? Çıkmamaya gayret edecek. Normal halde kendini alıştırmışsan o halde de ne yapar? Çıkmaz. Ama alıştıramamışsan bir de insanın kendini alıştırması önemli değil. Etrafındaki insanlarda aynı karakterde olmadığı zaman sen istediğin kadar ne yap? her gün cimnastik yap etrafındaki insanlar ona dikkat etmiyorsa senin de dikkat etmen hiçbir şey ne yapmaz ifade etmez onun için müslümanlar topluluğu bir meselede birisi duyarlı o bana yeter ne yapmayacak demeyecek herkes bu konuda duyarlı olmak zorunda evet yine Allah'a ve ahiret gününe iman eden ne yapsın yedirsin içirsin bu zaten yaşamış olduğumuz bölgede Anadolu'nun mayasından mı derler yedirme içirme ikram etme bu zaten bizim Allah'a hamdolsun örfende olsa giren bir şey ama öyle topluluklar var ki kardeşler Allah hepinizin etrafındaki insanların sayısını artırsın inanın şurada aynı masada yersiniz içersiniz herkes hesabını geldiler ve yemek söylerken bile Garson der mesela Aynı masadasınız Hatta onun misafirisiniz Onun misafirisiniz Bana şunu getir der Karşında sen onun misafirisin Bu arkadaş da ne içiyor ne demez yani Çok ilginçti yani Ve yemek sonunda bakarsın ee, Lavaya gideyim der Gelir Ayrı ayrı hesaplar ödenir o ayrı, sen ayrı. Ama Anadolu insanı böyle değil bakın. Anadolu insanın mayasında vardır. Allah Azze ve Celle Resulü vasıtasıyla bunu aynı zamanda da ne yapıyor? Bize imandan kayıtlı kılıyor. Allah'a ve son güne iman eden komşusuna, misafirine ne yapsın? İkram etsin. Aynı zamanda bu İbrahim Aleyhisselam'ın da nedir kardeşlerim? Sünnetidir yani bize de sünnet olarak ne yapmıştır bu intikal etmiştir ayeti kelimeye baktığımızda ona elçiler geldiğinde insan kılığında Lut aleyhisselamın kavmine helaka giden e, büyük melekler değil yakışıklı erkek kılığında ona uğradıklarında hiç tanımadığı halde hemen bir hayvan keserek ne yapıyor önlerine koyuyor onlar yemeyince korkuyor korkma ya İbrahim biz Allah'ın elçileriyiz diyoruz yani hiç tanımadığı bir insana bakın hayvan kesiyor ne yapıyor? Önüne getiriyor. Bu da neymiş? Yedirme, içirme bizim dinimizin imandan kayıtlı kıldığı Yine Buhari'deki, Müslim'deki ifadeye baktığımızda tanıdığına tanımadığına ne yap? Yedir, içir diyor selamünal. Bunlar hep imanı nedir şiarlarındandır. Öyleyse biz de bu ahlakı ne yapacağız? Edineceğiz. Korkmayın yedirin içirin Siz o nimeti veren kim? Allah birden 700'e Hatta daha misli sana döndürecek Yine o Zaten Bakara suresinde Allah Azze ve Celle Müminlerin vasıflarından anlatırken Ne diyor? Onlar hem yer hem de Allah yoluna Ne yapar? İnfak ederler Bunlar aynı zamanda Müminlerin alametleridir Peki bu hadisi şimdi tersinden alalım <gülüyor> Ya hayır konuş, ya sus. Kimin alameti? Müminin. Hem de imanın. Misafire ikram etme? Müminin. komşuya iyilik etme? Müminin. Peki, şer konuşma, kötü konuşma kimin alameti? Size diyor, cehennemlik insanların misalini vereyim mi? Her müstehcen konuşan, kaba konuşan insandır. Yani cehennemliğin sıfatlarından bunlar. Başka? Onlar kadınları da erkekleri de nedir? Cimridirler. İnsanlara iyiliği emretmez, kötülüğü isterler. Onların başına bir iyilik gelse bu onları ne yapar? Kızdırır, parnaklarını ısırırlar. Ama sizin başınıza bir bela, bir musibet gelse ona ne yaparlar? Sevinirler diyor. Bunlar da hep facirlerin, münafıkların, Allah düşmanlarının nedir? Vasıf, vasıflarındandır. Öyleyse bizler de bunlara ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ve kendi nefsimiz için istediğimizi din kardeşimiz için de ne yapacağız? İsteyeceğiz. Bu Allah'ın bizden istediği. Şimdi burada 75, 76, 77 ne olur? Rivayetlerin üçü de aynı. Yani e, her kim Allah'a ve son güne iman ediyorsa homşusuna eziyet etmesin her kim Allah'a ve son güne iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun her kim Allah'a ve son güne iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun evet rivayetlerin üçü de aynı evet 20 oğlu bab şöyle kardeşler münkeri nehyetmenin imandan olduğu imanın artıp eksildiği iyiliği emir ve kötülükten nehyin vacip olduğunun beyanı babı. evet bab başlığını tekrar söylüyorum münkeri nehyetmenin imandan olduğu münker neydi yani nasıl bir kötü senin hoşlanmadığın ne kötü din yani Allah'ın sevmediği Hoşlanmadığı her şey nedir? Yapılmasından memnun olmadı. Her şey nedir? Münkerdir. Ve münkerden nehiyet denmiş neydenmiş? He? Öyle miymiş? Evet. İmanın artıp eksildi. Bakın bap başlığı münkerden nehi? Hemen akabinde ne diyor? iman da ne yapıyormuş artıyor eksiliyor nasıl artıp eksiliyor birazdan göreceğiz bakın sonra iyiliği emir ve kötülükten nehin dinden oldu evet şimdi dine baktığımızda kardeşlerim birçok kaideler var birçok kelimeler var birçok neler var kavramlar var Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın Cibril hadisini hatırlayacak olursanız Cibril gelip de bazı şeyleri sormasa biz ne yapamazdık? Dinimizi öğrenemezdik. Hatta hadisin son tarafında ne diyor? O Cibril'di size dininizi ne yaptı? Öğretmeye geldi diyor. Yani öyle meseleler var ki kalbi, öyle meseleler var ki aleni, İslam öyle meseleler de var ki bunların hepsini ne yapıyor? Atıyor. Yani sınırları çiziyor ki bunun her ikisi de ne yapıyor? Sağlam kalıyor. Şimdi burada münkeri nehi? Yani Allah'ın hoşlanmadığını nehi de neymiş? İmandan. Bakalım nasılmış? Evet. Tarık bin Şihab'tan geliyor. Bu Ebu Bekir'den naklediyor. Ebu Bekir şöyle diyor. Bayram günü ilk defa işe namazdan evvel hutbe ile başlayan Mervan'dır. Bu Ebubekir Bekir tabiinden bir Ebu Bekir. Ebu Bekir radiyallahu anh değil. Bir adam ayağa kalkarak ona dedi ki bayram günü namaz hutbeden öncedir dedi. Mervan dedi ki artık bu böyle dedi. Bunun üzerine Ebu Said el-Hudri ayağa kalkarak dedi ki şu zat hakikaten kendine düşeni yaptı. Yani münkeri ne yaptı? Bildirdi. Hem de kime karşı? Valiye karşı. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı sizden herhangi biriniz bir kötülük görürse onu hemen eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa deliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmiyorsa ne yapsın? Kalbiyle değiştirsin. Ama imanın en zayıfı nedir? Budur diyor. Şimdi Mervan Medine'nin nedir? O günkü valisidir. Emevi hükümdarlarının dördüncüsü diye de kayıt geliyor. Kendisi dinde birçok bidatların çıkmasında da hakikaten önce olmuş. Mesela Tabarani'de gelen rivayeti okursanız Enes diyor ki Allah kendisinden razı olsun Ya diyor Allah Resulü'nün namazını kılarsın Ben senin arkanda namaz kılarım Ya da diyor Şu mescide gelir tek başıma namaz kılar Giderim insanlara hesabını yaparsın Sen verirsin İlk el kaldırmaları terk eden Mervandır biliyor musunuz Yani şu an mezhebinin kıldığı namaz var ya Aynı onun gibi ilk namazı kılanlardan birisi Mervan'dır Hem de Medine'de Hem de sahabelerin olduğu bir zamanda Düşünün yani İşte Mervan'ın yaptığı haltlardan bir tanesi de e, Biliyorsunuz Cuma günü Önce ne yapılır? Hutbe arkasından Cuma namazı kılınır ile olan namazları diyorum Bayram namazındaysa Önce Namaz şey önce hutbe. önce hutbe sonra nedir yok önce, ters namaz. önce namaz sonra nedir <gülüyor> hutbedir hutbeden sonra da bayramlaşılır ve insanlar ayrılır bu ne yapıyor namaz hutbeden öncedir diyerek ortalığı bozuyor Ebu Said El Hudri de diyor ki bu adam görevini ne yaptı yaptı bir münker mi gördü Münker nedir? Peygamberin yapmadığını yapma. Burada münker dediğimiz zaman münkerin adını ne yapacağız? Düzgün koyacağız. Yani Allah'ın emretmediği, Resulun da bizlere bildirmediği dinde tersine yapılan Allah Azze ve Celle'nin istemediği, hoşlanmadığı her şey nedir? Bir münkerdir. Burada ona ne yapmak gerekiyor? Mane olmak gerekiyor. Bir tanesi kalkıyor, bu böyle değildir. Mervan ne diyor? Vali, güçlü, emir. Bundan sonra böyle diyor. Ebu Said El Hudri ne diyor? Bu adam görevini ne yaptı? Yap dedi. Yani bu ondan artık düştü. Çünkü ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Her kim? Bir münker. Münker neydi? Allah'ın hoşlanmadığı. Yapılmasını kabul etmediği, istemediği ve bir Müslümanın da onu gördüğünde rahatsızlık duyup mani olmasını istediği. Her kim? Şimdi bakın burada her kim deyince demek ki iyiliğin korunması ve yaşanması kötülükten sakınılması ve sakındırılması her kim deyince her Müslümana ne yapıyor? Gücün nispetinde düşen bir olay. Niye gücün nispetinde? Çünkü bablara ayrıldı. El dil ve kalbi öyleyse bu konularda kim ehilse bunu ne yapacak yapmak mecburiyetinde çünkü bu üçü de yoksa kalbin en imanın en zayıf noktası bir insanın eğer imanı kendisine de yetmiyorsa başkasına yetmeye mümkün mü? mümkün değil hele hele kalbe düşmüşse hele hele kalbe düşmüşse çok sıkıntılıdır kardeşler Öyleyse aleykümselam ve Öyleyse bizim bu konularda hangi münker olursa olsun çok çok ne yapmamız, dikkat etmemiz gerekir. Ha, burada şu da var kardeşler. Birçok taifeler bazı yerleri aşamamışlardır. Demişlerdir ki bugün zina işleniyor. Rejim niye yapamıyoruz? Hırsızlık yapılıyor. Neden el kesemiyoruz? İşte evli açıktan alenen şey yapıyor. Neden taşlanmıyor? birçok şeyler gündeme ne yapabiliyor getirebiliyor Ha demek ki işte İslam yaşanamıyor edemiyor. değil kardeşler şimdi bir münker var bir fert var ferden önce sen ki sana düşeni ne yapmak zorundasın yapmak zorundasın sen ferden önce bunu bir başarman gerekiyor ve Allah'ın sevdiği sende ne kadar zuhur etmiş sevmediği Sende ne kadar var ne kadar çalışıyorsun Bunlar önemli Sonra iki kişiye düşen Dindeki emri sen ne kadar Yerine getirebilmişsin Bunlar olmadan Koca cemaatların olması nedir Mümkün değil Sen cemaat olduğunda zaten o Kendiliğinden ne yapacak Birçok mesele halledilerek tepeye kadar gidecek Ama önce burada sana her kim Hangi topluluk demiyor Münker'i gördüğünde ne yapacak? Ona mani olacak. Ama eliyle ama kalbiyle ama diliyle. Bu da imanın nerede olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Bakın şimdi gelen rivayet biraz daha e, 79'da 80'de diyeyim. Bu da Abdullah İbni Mesut'tan Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Benden önce Allah'ın hiçbir ümmete gönderdiği bir peygamber yoktur ki peygamberin ümmetinden havarileri ve sünnete tabi olan emrine uyan ashabı olmasın. Yani her peygamberin kendisine uyan muhakkak havarisi vardır, ashabı vardır şu ki onlar peygamberlerinin emrini tutar nehyettiğinden de ne yapılır sakınırlardı onlar diyor peygamberlerinden sonra da iyiliği emreder kötülükten nehyeder kendilerde ne yaparlardı tutarlardı diyor ama diyor onlardan sonra onlardan bir nesil türedi yani bizden ne yaptılar emrolunan işi bıraktılar. Dinde yeni yeni sünnetler yani bidatlar iddiaz ettiler. İşte her kim bunlara karşı eliyle mücadele ederse o mümindir. İşte bunlara karşı her kim diliyle mücadele ederse o da mümindir. İşte her kim bunlara kalbiyle mücadele ederse o da mümindir. Ama bundan ötesi hardal tanesi kadar iman Şimdi bakın hadisin seyri ne yaptı? Biraz değişti. Allah Azze ve Celle bizleri hayırdan ayırmasın, ayaklarımızı kaydırmasın. E, unutmayalım ki bir toplum üç kişiden oluşur kardeşlerim. Ya anadır, ya babadır, ya da çocuktur. Ana baba, meseleyi anladı diyelim. Bizden gelen nesile eğer anladığımızı İslam'ın ahlakını, iman anlayışını, tevhid anlayışını veremediysek ne olur? Kendi elimizden, kendi dinimize ne yapıyoruz? Düşmanlar yetiştiriyoruz. Bu da gösteriyor ki, onlardan sonra öyle bir nesil gelir ki, yani hariçten bir nesil değil bu. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavmini düşünün. Gemiye binenlerin dışında kim kurtuldu? Hepsi tevhid ehli insanlardı öyle değil mi? Hepsi de inanan insanlardı. Peki bu kadar soysuz nereden çıktı? He? Kimden türedi? Bu tevhid ehli insanlardan türedi. Eskiden insanlık da tek bir ümmetti. İnhiraf nasıl oldu? Yine hep bu dikkatsizliklerden. Öyleyse hem kendimize dikkat edeceğiz, hem kardeşimize dikkat edeceğiz hem komşumuza dikkat edeceğiz hem de bizden gelen nesne ne yapacağız çok dikkat edeceğiz eğer biz dikkat etsek bile kardeşine dikkat etmediğinde bir münkerde ondaki münker aynı zamanda ne yapıyor sana da sirayet ediyor ayeti kerimede ne diyor İsrailoğulları birini bir münkerde gördüğünde ne yapardı hemen uyarırdı yapma sonra bana ne ben onu uyardım yapmasaydı der bir daha onu ne yapmazdı? Uyarmazdı. Allah onların kalplerini ne yaptı? Ters düzeltti. Yani birbirlerini seven kalpler birbirlerine buğza döndü ve ters döndü. Allah da diyor onları ne yaptı? Meryem oğlu İsa'nın diliyle ve Davut'un diliyle ne yaptı? Lanetledi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mayı'da 78. ayeti okuduktan sonra Dayandığı yerden böyle ayağa kalkıyor Hatta bir rivayette Yaslanmış olduğu yastığı fırlatıyor Ayağa kalkıyor Vallahi diyor ya iyiliği emreder Kötülükten nehyedersiniz Ya da Allah onlara nasıl lanet etmişse Sizlere de ne yapar Öylece lanet eder diyor. Yani iyiliği emretme Kötülükten nehyetme Müessesesi çalışmak zorunda kardeşlerim Bu çalışmadığı müddetçe yapmış olduğunuz ibadetler boyunuzu aşmaz diyor İbn Abbas'tan gelen Tirmizideki ribayette ibadet edersiniz boyunuzu ne yapmaz aşmaz dua edersiniz kabul olmaz diyor iyiliği emretme kötülükten nehyetme imandan olduğu gibi aynı zamanda e, ibadetlerin de kabulüyle alakalı meselelerden bir tanesi Allah hepinize anlayış versin anlayışımızı artırsın bunlar dinde çok çok önemli meselelerden bir tanesi evet ve iyiliği emir kötülükten nehi ala alakalı hakikaten ne kadar üzerinde dursak ayrı, ayrı bab bab yani e, az biledir çünkü başlı başına nedir bir ders olarak belki bir yıl boyunca en azından işleyebileceğimiz birçok neler çıkar konular çıkar. Ama şu an bizim yakalamamız gereken bunların imandan olduğu ve aynı zamanda bir insan imanını eğer ölçmek istiyorsa nerede da anlamak istiyorsa iyiliği ne kadar emrettiğini, kötülükten ne kadar nehyettiğini ve kendisinin de bunda ne kadar duyarlı olduğuna ne yapacak? dikkat edecek ne kadar duyarlısın ne kadar dikkat etmişsin imanın ne kadar o kadar hiç kimseye gidip de ya benim saçlarım nasıl elbisem nasıl duruyor yakışıklı mıyım iyi miyim görünüşüm nasıl demene hiç gerek yok kantarın kitap ya da sünnet yani münkere ve iyili. ha şimdi iyiliğe ve münke, e, kötülüğe birine emretme birinden nehyetme aynı zamanda kardeşlerim ilimle alakalı meseledir ne kadar ilmin var yani o meseleye karşı duyarlısın ne yaparsın hemen bir müdahale etme mesela düşünün herkes kendi nefsini şöyle bir yokladığında bir şey öğrenmişsin karşıdakinde de sevdiğin birisi bunun zıttı var ne yapıyorsun hemen onu ona öğretme onun da senin gibi iman etmesi için çaba gayret sarf etmiyor musun bu sadece o anlık olmayacak bu sürekli olmak zorunda arkadaşlar o anlık yapıp da sonra bana ne derseniz vallahi Allah Resulü'nün yeminle söylediği gibi Allah onlara nasıl lanet etmişse de lanet eder diyor. bizler bir an ısınıp sonra soğuyan şeylere benziyoruz hemen yaklaşıyoruz ondan sonra ne yapıyoruz bana ne diyor demeyeceksiniz eğer devam ederseniz nerelere geldiğinizi siz bile ne yapamazsınız anlayamazsınız. Bırakırsanız olduğunuz gibi kalırsınız ama geldiğiniz yere dönemezsiniz. Daha aşağı gidersiniz. Bunu unutmayın. Geldiğiniz yer nereyse hani ben bir şey yapmıyorum deseniz dahi geldiğiniz yere dönemezsiniz. Daha aşağı inersiniz. Çünkü geldiğiniz yerdeklerden artık ne yaptınız? Çıktınız. Sizi kabul etmezler. Bir daha oraya dönemezsiniz. Daha aşağıdasınız. Onlardan. da onun için ya iyiliği emredeceksiniz ya da kötülükten nehyedeceksiniz. Başka yolunuz nedir? Yok. Onun için bu da nedir? İmandan kayıtlı kılınmış. Allah bunda bizleri başarılı kılsın. Evet. Şimdi bakın bab başlıkları hep bir şeyleri işaret ederek gidiyor. İyiliği emredeceksin, kötülükten nehyedeceksin de bak ama nelere dikkat edeceksin. Baş başlığımız iman ehlinin imanda birbirlerinden farklı oluşları ve Yemenlilerin bu konudaki üstünlükleri. 81 nolu rivayet Ebu Mesud'dan Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem eliyle Yemen tarafına işaret ederek bana bakın iman şu taraftadır. Sertlik ve kaba kalplik Habra kalplikte develerin kuyrukları dibindeki yaygaracılarda şeytanın iki boynuzun doğduğu yerde Rabia ve Mudar kabilelerindendir. 82 no'lu rivayet Ebu Hüreyre'den. Ali sallallahu aleyhi ve Yemenliler geldi. Onlar kalben hakikaten yumuşak insanlar. iman Yemenli, din anlayışı Yemenli, hikmette Yemenlidir buyurdu. 83 yine aynı 84 nolu rivayet yine aynı 85 nolu rivayette şöyle bir ziyadelik var Aleyhisselatü Vesselam Küfrün başı doğu tarafındadır Kendini beğenme, büyüklenme At ve deve sahibi olan yaygaracı bedevilerde Vakar ise koyun sahiplerindendir 86 yine aynı 87 yine aynı 88 89 90 91 nolu rivayetler yine aynı. 92 nolu rivayet Cabir bin Abdullah'tan Ali sallallahu ve kaba katılıkları ile kapalık, kabalık doğuda, iman ise Hicaz'dadır. Şimdi bununla alakalı 13 tane rivayet var. Dikkat ederseniz yumuşaklıktan bahsedilir ve bir kavimde buna ne yapılıyor? örnek veriliyor. İman Yemen'dedir. Hikmet nedir? Yemen'dedir. Yani e, mesela Yemenli Cemal'ı tanıdınız mı? Görmüşsünüz. Nasıl birisi? Ne kadar yumuşak mülayim en sert bir meseleyi dahi tartıştığında sertleştiğini bile anlayamazsınız. Yani hakikaten Gördüğün zaman O insanları e, Bu meseleyi ne yapıyorsun Daha rahat anlayabiliyorsun Bugün dahi aynı özelliktedir. İman Yemen'dedir Hikmet nedir? Yemen'dedir Şimdi burada illa bunu isim olarak Yemen olarak Almamanız gerekiyor Huy ve karakter ne yapacak? Ön plana çıkan bu Şimdi hakikaten sertlik Kabalık Yaygaracılık, ölünme ne tarafta diyor? Doğu tarafta. Yani bizim bu tarafı, Irak tarafını, Bedevileri ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Hele Urfa tarafına gelin, abo adamların yaygaracılığını, yani sen bile dayanamazsın yani. Trafikte bile en ufak bir şey olsun, tüt tüt tüt, bir şey olsun, bağırma, çağırma, çok acayip bir insanlar. Yani yaygaracılığı öğrenmek istiyorsanız o tarafa inebilirsiniz yani. Şimdi Yemenli birine baktığında ise bu tam tersi. Bir de ben hacca gittiğimde e, orada bir kardeşten söyleşi yapıyorduk. Yani böyle muhabbet ediyorduk. Orada da bir kargaşa oldu. Olay çözüldü. Kısa zamanda bitti. O konuştuğumuz arkadaş orada çalışıyordu. yani Arabistan'da çalışan birisi. Dedim nasıl oldu bitti? Bizim Türkiye'de bu olay olsa kan çıkardı öyle de e, hocam dedi bu tüccar Yemenli dedi ne oldu dedim karşıdaki dedi öyle terbiyesizlik falan yaptı ki dedi yani aktarmak istemiyorum ama dedi bu kardeşimiz dedi yani bu tüccar Yemenli o kadar mülayimdir ki dedi tamam ben affettim o anda da ee, bizim mesela burada polislerin hani üniforması var şeyi var orada normal o entihar dediğimiz var ya onlardan kimin polis kimin vatandaş olduğunu bilmiyorum ama esnaf tanıyor onları o anda demen polisler toplanmış adam da suçluymuş hakikaten götürecekler bırakın demiş ben hakkımdan vazgeçtim yani ben haksızım o adam haklı diyerek davasından da ne yapmış vazgeçmiş olayı çözmüşler yani çözülecek bir olay değil yani böyle bir yerde olsa kim bilir bizde nasıl davranırız adam hiç gönül bile koymuyor burada yumuşaklık ve hikmet şimdi düşünün kaba katı kalpli bir adamın ufkuyla yumuşak olan mülayim olan bir adamın ufku aynı mıdır çok farklı ve burada dikkat ederseniz deve çobanlarıyla koyun çobanları da ne yapılıyor bir karşılaştırılıyor Deve çobanlarının küfürbaz ve yaygaracı olduğu Koyun çobanlarınınsa ise Mülayim olduğunu söylüyor İleride rivayetlerde gelecek Her peygamber koyun çobanıdır diyor. Muhakkak çobanlık yapmıştır Koyun çobanlığı yapmıştır diyor. Düşünün şimdi Koyuna baktığın zaman Yani insan e, ister istemez ne yapıyor Yumuşuyor Kıyamıyor Yani onun haylazı vardır Ayakta uyuyanı vardır yani sürüden ayrılıp bir tarafa Gideni vardır Ne kadar çoban kızarsa kızsın Koyun şöyle bir bakar Bir meler bitti çobanın yağları erir Hiçbir şey olmaz Ama deve öyle değil arkadaşlar Deve adama tükürür Tekmeler ısırır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Namaz baplarında gelecek inşallah Koyun ağlında Namaz kılın ama deve ağlında Ne yapmayın namaz kılın neden diye sorduklarında deve diyor ikinci'dir. Seni o an korumasız görür, ısırır, çiğneyerek seni öldürebilir. Diyor. Yani deve ağalında bu yüzden ne yapmayın? Namaz kılmayın. kincidir diyor. Ama koyunlar nedir? Mülayimdir Evet. Allah hepimize hayır versin. Demek ki sertlik ve kabalıktan ne yapacağız? uzak duracağız burada şuna da dikkat ederseniz demek ki iman ehlinin imanda birbirinden neymiş farklıymış farklı oluşları hem yer hem meslek insanda ne yapıyormuş sirayet ediyor bu da çok önemli kardeşler yaşadığın yer eğer hakikaten kaba katı kalp insanlarla doluysa öyleyse iyi insanların yerine ne yapacağız gideceğiz düşünün bir davetçi düşünün etrafında tek sınıf, sınıf insan var misal diyelim ki hepsi memur veyahut hepsi sanayiden nasıl olur bu adam He? her etrafında memur olduğunu düşünün hep konuşmalar resmidir hiçbir samimiyet göremezsiniz hatta bizans oyunları çok çok fazla aşırı herkesin entrakalar mı diyorsunuz ne diyorsunuz fırıldakları olur eğer bir davetçinin etrafında tamamen sanayiden, işçi kesimden insan varsa çok kaba sabı olduğunu görürsünüz. Çünkü oradaki insanlar bundan hoşlanır. Çok çok argo kullandığını görürsünüz. Çünkü o insanlar ne yapar? Ondan hoşlanır. Ama etrafında her kesimden insan var. O davetçi nasıldır? Çok farklıdır. İlmi de, konuşması da, edebi de, ahlakı da çok çok ne yapar? Genişler. Ama tek tip olduğu zaman ne olur? Bunlar yerli yerine oturmaz. Birinin hoşlandığından öbürü ne yapmaz? Hoşlanmaz. Muhakkak tepkiler hep bu yönlü gelir. Bu yönlü gelir. Allah hepimize hayır versin. Bu da gösteriyor ki demek ki yaşanılan yer, yapılan iş muhakkak insanın hem fıtratına hem de imanına ne yapıyormuş? ediyor Hatta insanın düşüncesini bile ne yapıyor? değiştirebilir Cam sil. Normalde hanımını nasıl gördüyse bir erkek öyle tarif eder. Ama bir dolmuşçu ne yapar? Abi şöyle şöyle yap. Niye? Yağmur yağdığında da silecekler hep gözünün önünden böyle gidiyor geliyor ya önünde. O da sana camı ne yapar? Öyle tarif eder. Çünkü onu meslek edinmiş. Evet. Rabbim hayır versin. Hayırdan ayırmasın kabalık doğu taraftadır şeytanın boynuzunun doğduğu yerdedir derken illa da oradaki bütün insanların kaba olacağı manasında değil ama toplum olarak evet kabalık ve hakikaten biz o hadise göre doğdu olan insanlarız toplumumuza baktığımızda kabalık mı hakim yumuşaklık kabalık hakim haşinlik sertlik mi hakim yoksa yumuşaklık, hikmet mi? Hangisi? Haşinlik. Yani hep sertlik, haşinlik bizim sanki ahlakımız. Kabalık ahlakımız olmuş. Ne kadar yumuşak olmaya çalışırsak çalışalım bir yemeninin olduğunu ne yapamıyoruz? Olanmıyoruz. Yani yaşanan bölgenin de insana muhakkak neyi varmış? Bir sirayeti varmış. Bu da mükettirat dediğimiz veyahut da kaderle alakalı meselelerden Evet, şimdi İmam Nevevi, Allah razı olsun kendisinden, sertliğin, kabalığın, hasvetin bir açılımını da şöyle diyor, nasihatı kabul etmeme diyor. Yani kabalığın, sertliğin altında nasihatı kabul etmeme. Şimdi, sert olan, kabı olan, katı kalpli olan bir insana hakikaten nasihat ettiğiniz zaman, nasihatın almadığını görürsünüz. Ama yumuşak bir insan ne kadar gadaplı, acılı dahi olursa olsun o insana nasihat ettiğinizde ya oturur ağlar ya da sukut eder. O an almasa bile sonra muhakkak onu hayatında ne yaparsınız görürsünüz. Ama kaba katı katlı insanların elini çırpıp gittiğini görürsünüz. Evet. Bab başlığımız cennete ancak müminlerin gireceği Müminleri sevmenin imandan olduğu ve selamlaşmanın sevgiye sebep olduğu beyan baba. Evet. 93 No'lu rivayet Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Size bir şey öğreteyim mi? Onu yaptığınız zaman sevinirsiniz aranızda selamı evet. yayın. Selamun Aleyküm. Evet. Burada birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Ama bu ifadeye gelmeden önce e, cennete giremezsiniz. Şimdi daha önce ne vardı cennetten alakalı? Komşusuna eziyet eden cennete giremez. Burada ne oldu? Birbirinizi sevmezseniz cennete giremezsiniz. İman etmezsek yine giremiyoruz. Birbirimizi sevmezsek yine giremiyoruz. Yani sadece komşuda ne yapmadı bu? Kalmadı. Yine beşeri münasebetlerde bizim ne yapmamız gerekiyor? Çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da nedir? Ee, selamlaşmanın aradaki bağları kuvvetlendirmede ne kadar büyük yeri ve etkisinin oldu. Mesela geçenlerde biz dört kişi bir yere gittik. Dördümüzde sırayla geldik selam verdik. Ben oturdum selam verdim adam almadı. Arkadan Faruk geldi selam verdi almadı. Akif geldi selam verdi almadı ve ee, Drol geldi selam verdi adam almadı kazık gibi duruyor. Yani dört kişi selam verdi. Şimdi demek ki insanların kalpleri iyice katılaştığında selam bile ne yapmıyor? Kâr Adam ben senden değilim ki diyor sen bana selam veresin diyor. Sohbetten sonra derim onların kimi olduğunu. Bir kayıt olduğu için söylemek istemiyorum. Şimdi iman etmedikçe. Demek ki kardeşlerim bizler Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bizim yaratılış gayemiz her sözde, her işte, her amelde Allah'ı razı etme. Bunun adı neymiş? İman. Kalbin tasdiki, dilin ikrarı, azaları nedir? Göstergesi. İşte her hareketten sudur eden şey Allah'ı ne yapacak? Razı edecek. Bunu yaptın mı? Şimdi şimdi Senden bir amel daha geliyor. Sevgi yok mu sende? Var. Fıtratan sevme duygusu. Bakın bu ele alınıyor. Birbirinizi ne yapmadıkça sevmedikçe. İman ettin. Ben iman ettim, cenneti garantiledim diye bir olay neymiş? Yok. Sen kardeşini de ne yapacaksın? Sevmek zorundasın. Ha kardeşinde hiç senin sevmediğin hastet yok mu? Bundan bahseden yok İman kardeş olarak seveceğim Onun bütün hatalarını Görme Şunu yapma değil Münkerini mi gör olacak. Sapan taşıyla uğraşıyor bir tanesi Ne diyor yapma Allah Resulü bunu ne yaptı Yasakladı Ertesi günü görünce bak yapma Bir daha görürsem Selam vermem Hastalandığında ziyaret etmem Cenazene katılmam o vermezsen verme mi diyor katılmazsan katılma mı diyor hayır burada demek ki birbirimizi sevmemiz kendi nefsimizin için ne istiyoruz cennet istemiyoruz mu kardeşimiz de girsin yoksa benim cebimde 50 lira var kardeşime de vereyim 50 lira onun olsun bu değil bakın bendeki iman bunda da olsun bendeki mücadele hırsı kardeşimde de olsun Bendeki kudret, kuvvet bunda da olsun. Beraber aynı güçte Allah'a ne yapalım? Hizmet edelim, analım, zikredelim. Yani aynı güç ne yapsın? Bunda da olsun. Peki parola ne? Ne kadar birbirimizi sevsek dahi selamlaşmıyorsak aradaki sevgi, muhabbet ne yapıyor? Gidiyor. Hatırlarsanız birçok ili beraber dolaşıp kardeşlere nasihatler ettik. Her ilde benim söylediğim bir söz vardı. İrtibat kopukluğundan bizler hakikaten dini bile anlamaktan aciz kalmışız. Doğru mu? Şurada kazandığımızı irtibat kopukluğundan şurada ne yapıyoruz? Çok rahatlıkla verebiliyoruz, yitirebiliyoruz. Halbuki devamlı birbirimizi görsek, birbirimize tahammül etmeyi öğreniriz. Birbirimizdeki kötü hasletleri ne yapar? Birbirimizdeki iyi hasletlerle Yer değiştirmesini öğreniriz Ama herkes gruplaşır Herkes kendine şey insanlara Giderse ne olur Ondaki kötü hasletler size gider Sizde de iyi olmayınca ne olacak İyiler bir tarafta Kötüler bir tarafta Devamlı mücadele edip duracak O zaman gavurlara gerek yok ki Var mı gavurlara gerek Mesela bir seminer yaptık Herkes tanıdığını götürdü Niye tanımadığını götürmedi çünkü kardeşinin sayısı artacak Şeytan senin onu düşünmene ne yapar? Mane olur Hiç tanımadın, adını bile bilmediğin Kardeşini evine götür misafir et de Bir kardeşin daha olsun Bir konuşacağın kardeşin daha olsun Bunlar Düşünülmesi gereken meseleler Ama tanıdığını götürürsen Zaten tanıyorsun Zaten ondan muhabbet sağlamışsın Ben bunda kalsam ne olacak kalmasam mı olacak Ama şu bende kalırsa ben onun hiç adını da ne yapmamışım duymamışım. Görmüşüm ama etmişim o kadar. Adı yok, sanı yok memlek ediyorum. Ama beraber gitseniz, tanışsanız ne olur? Kaynaşırsınız. İşte sahabeler de Allah kendilerinden razı olsun. Öyle bir kaynaşmışlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kaynaşmayı daha da artırmış ne yapmış? Muhacirle Ensar'ı İlk dönem dikkat ederseniz kardeş tayin etmiş. Hatta birbirine neydi? Mirasçılardı. Daha sonra o ayet ne oldu? Nes oldu? Sadece kandan miras helal oldu. Kan kardeşliği ne yaptı? Ortadan kalktı. Bunlar basit meseleler nedir? Değil. Bazı şeylerin oluşması için insanlar da kendisine bir hami, bir kardeş, bir arkadaş ne yapması seçmesi gerekiyor arkadaşlar. Kendisini devamlı hayra teşvik edecek Hayri söyleyecek Münkerden nehy edecek Arkadaşları ne yapmanız Edinmeniz ve çoğaltmanız gerekiyor Musa aleyhisselam bile Allah azze ve celle kendisini Firavun azdı Ona git dediğinde ne diyor Ya Rabbi kardeşim Harun'u da bana ne yap yardımcı kıl Ne yapalım seni çok çok analım Çok çok zikredelim Ama yalnız olunduğunda danız olunduğunda ne olur? Bu kolay kolay oluşacak şeyler değil. Çünkü şeytan insanla oynar. Ben ona şunu dedim. O bana bunu dedi. Birbirine geldiğinde selamlaşma ne yapar? Ortadan kalkabilir. Ne olursa olsun selamın hatırını bilelim kardeşler. Selam almada ve vermede sıkıntı ne yapmayalım? Yaşamayalım. Yaşadık mı? Ne yok? Kardeşlik. Ne yok? İman yok ve bu hadis-i şerifin Tirmizi'deki tam metnine bakacak olursak kardeşlerim. Allah Resulü diyor ki, sallallahu ve Geçmiş ümmetlerden iki haset var. Size de sıradet etti. Nedir bu? Haset ve kindarlıktır. Bu bir yülgüdür diyor. Saçı tıraş eder demiyorum diyor. Dini tıraş eder. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız birbirinizi sevecek bir hasret söyleyin mi aranızda selamı yayın diyor. herkes küçüğünü büyüğünü ne yapacak bilecek sahabelere bakın ayakta durmaları İslam'ın onlara getirdiği nedir bir ahlaktır bir İbn Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hurma ağacından sorduğunda onun hurma ağacı olduğunu biliyor mu? Evet. Ne diyor hadis-i şerifte? Ebu Bekir'in diyor Ömer'in olduğu bir yerde ben bunları söylemekten ne yaptım? Evet. Bayağı ettim diyor. Biz de ne yaparız? Atlarız Ömer'e. Atlasak bile bir ne yapmamak gerekir. Birinci de olabilir. İkincide de olabilir. Üçüncüde de ama ondan sonra sata atar. O hataların düzelmesi bizlerin çok seçkin güzel topluluklar olmasına sebep olur. Bu hataların devam etmesi topluluğun çözülmesine birliğin, beraberliğin dağılmasına sebep olur. Bunları unutmayın. Evet. 94 No'lu rivayet yine aynı. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz diyor. Evet. Yeter mi devamlı? Din, dinin nasihat oluşuyla alakalı. Onu biraz geniş tutmak istiyorum. İnşallah haftaya Cuma günü oradan devam ederiz. Velhamdülillah.